Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesuranlar Banu Aksoy ve Yıldray Karagüler. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. 94.9 Açık Radyo'da Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Bugün ben yalnızım. Yıldıray yok. İlk defa yalnız program sunacağım. Yıldıray olmadan tek başına konuşmak birazcık garip geliyor bana. Olmama nedeni de İstanbul Kitap Fuarı'nın başlamış olması. Ben bu kaydı yaparken Yıldıray da İstanbul'da fuarda dolaşıyor. Yeni kitaplara bakıyor. Çok şanslı. Ya da şanssız çünkü e, muhtemelen kalabalıklaşmaya başlayacak az sonra ve e, o kalabalıkta kitaplara bakmak bazen zor olabiliyor. Yine de aynı anda pek çok kitabı yeni çıkan kitabı e, bir arada görebilmek büyük keyif bence. E, her sene olduğu gibi fuar haftasında e, yayınımıza yine fuardan ayrıntılarla devam etmek istiyoruz biz. E, bu sene neler var hangi etkinlikler var birazcık kısa, yani kısa kısa söz etmek istiyorum. Bu sene 34. kez düzenleniyor Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı. Her yıl olduğu gibi TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Bu seneki teması mizah hayata gülümseyerek bakmak başlığını taşıyor. Hayata gülümseyerek bakamıyoruz zaman zaman yaşadığımız olaylar yüzünden. O yüzden fuarda biraz olsun mizaha yaklaşmak, gülümsemeyi tekrar hatırlamak önemli bence. İyi bir tema seçilmiş. Bu mizah başlığı altında da pek çok etkinlik konuşma düzenleniyor. Paneller yapılıyor. Her sene bir onur yazarı olur fuarın. Bu sene onur çizeri var. Tan Oral. Çizer Tanoral, e, onur konuğu, e, 750 yayın evi ve sivil toplum kuruluşu katılıyormuş bu yıl fuara ve 300 etkinlik düzenleniyor. E, onur konuğu, bu yılki onur konuğu ise Romanya, Romanya'dan gelen yazarlar, yayıncılar, e, yayın dünyasında, edebiyat dünyasına en isimler ilk 4 gün boyunca uluslararası salonda e, gelen kitap okurlarıyla buluşacaklar. Uluslararası salonda bir de mutfak etkinlikleri var sanıyorum geçen sene ilk defa düzenlenmişti yanlış hatırlamıyorsam yemek ve kitap buluşmaları yapılıyor ve farklı yayın evlerinden çıkmış yemek kültürüyle yemek tarihiyle ilgili kitaplardan yola çıkılarak çeşitli etkinlikler konuşmalar söyleşiler düzenleniyor balıkları tanımaktan mezelere işte çorbalardan midye dolması tarifine kadar benim çok ilgimi çekti açıkçası istanbulkitapfuara.com adresine girerseniz zaten fuardaki etkinliklerle ilgili çok daha fazla bilgi bulabilirsiniz ben de birazcık kısa kısa bu hafta farklı salonlarda hangi etkinlikler olduğundan söz edeceğim fuar 7 Kasım'da dün başladı gelecek hafta pazar gününe kadar 15 Kasım'a kadar devam edecek dün iki tane ödül töreni düzenlendi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı alanında önemli iki tane ödül. Ee, i̇lki Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği (ÇGGE) tarafından düzenlenen ödül töreniydi. Bu açıkçası e, bir dolap kitabı da yakından ilgilendiriyor çünkü e, Yıldıray'ın yazdığı Yıldıray Karakiyan'ın yazıp Başak Günhaçan'ın resimleriyle hayat verdiği şuşuca ve dört teker adlı kitap yılın resimli öykü kitabı ödülüne değer görürdü bu yıl. E, Yılın Çocuk kitabı tasarımında Anıl Tortop'un resimleri ve tasarımıyla e, renklendirdiği Aytule Yakal'ın yazdığı Reçelli Şiirler adlı kitap kazandı. Red House Kids tarafından e, çıkmıştı bu her iki kitapta. E, emeği geçen herkese tebrik ederiz. Diğer ödül töreni ise e, 2015 TUDEM Edebiyat Ödülleri'ydi. Ee, bu yıl roman dalında düzenlenen yarışmaya e, katılanlardan işte ödül kazananlar birinciliği alan Beşir adlı eseriyle Güzin Öztürk oldu. İkinciliği alan eser Kayra 5000 yıl öncesine düşen Yıldız. E, üç tane yazarı var Bengi Bağdat Kurt, Yıldız Kurt ve Billur İpek Kurt. Üçüncülük ödülü ise Taş Devri Çocukları adlı eseriyle Zehra Tapuncun oldu. Hepsini tebrik ediyoruz. Bu yıl fuarda ayrıca Aziz Nesin'in 100. Yaş, yaşı nedeniyle Aziz Nesin'in 100 yaşında başlığı altında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Yaşar Kemal'i kaybetmiştik 2015 yılında. Yaşar Kemal'in ardından bir takım etkinlikler var, söyleşiler var. Agatha Christie'nin 125. yaşıymış. Bu başlıkta da bir etkinlik vardı sanıyorum programda gördüm. Bilim kurgu fantazya alanında Söyleşiler var Tabi bunlar hep benim ilgimi çeken konular Fantastik edebiyatın En önemli temsilcilerinden biri Terry Pratchett'da yaşamını yitirmişti Bugün onunla ilgili de bir panel var İsterseniz birazcık programa Göz atalım neler var diye Bugün ikinci günü fuarın Karadeniz salonunda Pardon Heybeliada salonunda işte az önce süzünü ettiğim Terry Pratchett ve Disk Dünyası adlı panel düzenleniyor. Can Sungur'un yönettiği panele Niran Elçi, Kutlukan Kutlu, Burhanettin Düzçay, Mehmet Sinan Çam e, katılacaklar. 14-15'te başlayacakmış konuşma. E, Terry Disk Dünyası tabi bu konuyla fantastik edebiyatla ilgilenenler için yakından bilinen bir dünya ve ee, tekrar çevirileri yapılmaya başlandı. Tekrar basılmaya başladı kitaplar. Deli dolu yayınlarından çıktı. Sanıyorum dördüncü kitap e, fuara yetiştirildi. Daha da devamı gelecek. E, gerçekten Pratchett e, muazzam bir dünya kurgulamış. disk dünya e, maceraları. Gerçekten okuması keyifli kitaplar. E, bunun dışında bugün daha önce bir yine Heybeli Ada Salonu'nda bir söyleşi var. Teknoloji ve çocuk başparmak çocuk adını taşıyor. Zaten hemen başlıktan nelerin konuşulabileceğini tahmin edebiliyorsunuz. Ee, Yalvaç Ural, Selahattin Dili Düzgün ve Songül Karagülleoğlu konuşmacı imiş. Heybeliada salonunda saat 12'de bu söyleşi. Yarın pazartesi günü, 9 Kasım pazartesi günü Marmara salonunda ee, bir etkinlik var. Çocuğun yararına aile ve öğretmen işbirliği adını taşıyor. Muammer Yıldız ve Bengi Semerci katılacakmış konuşmacı olarak. Yani çocukların e, kitaplarla ilişkilerinde aile ve öğretmen başrolde iki e, kişi. Onur konuğu Romanya olduğunu söylemiştik. Yarın bir e, Romanya'dan gelen, Romanya ülke standında düzenlenecek e, bir etkinlikte e, Romanyalı edebiyatçılar Fiorin, Bican, Vasil, Ernu, Oana, İspir. E, çocuk edebiyatı ciddi bir iştir. başlıklı bir e, konuşma düzenliyorlar. Çocuk, çocuk edebiyatı gerçekten ciddi bir iştir. Yani çocuk diye geçer çoğu insan. Çok da ciddiye alınmaz çocuklar ama e, ne büyük hata. Gerçekten çocuk, öyle çocuk kitapları var ki herkes için çok önemli yerlere gidiyor. Salı günü, 10 Kasım Salı günü Karadeniz Salonu'nda Ayasofya Müzesi'nde bir tuhaf yolculuk. Ayasofya konuştu. Füsun Çetiner konuşmacı ve Ayasofya Konuştu adlı kitabın yazarı. Gün kitaplığından çıkmıştı bu kitap. Daha önce radyoda da sözünü etmiştik. Ee, yaşadığı çocukların yaşadıkları çevreyle ilişkilerinde e, gerçekten benim farklı bir bakış açısı getirdiğini düşünüyorum bir de Ayasofya gibi e, çok değerli bir yapıtı e, bambaşka bir gözle görmenizi sağlıyor ayrıca kitabın kahramanı olan çocuk da gerçekten okurken benim e, yüreğime işlemişti çok güzel bir kitaptır gerçekten evet Çarşamba gününün etkinliklerine bakalım. Yine Marmara salonunda fuarın onur çizeri Tanoral konuşmacı olarak katılıyor. Bu kitabın kuyruğu var adlı söyleşi. Tanoral'dan başka Kamil Masaracı ve Gülsüm Cengiz de konuşmacıymış. Resimli çocuk kitaplarında görseli okumak, okuduğunu görmek başlıklı bir söyleşi var. Yine Marmara Salonu'nda saat 14'te. Ebru Akkaş, Kuseyri, Tülin Sadıkoğlu ve Ayla Çınaroğlu konuşmacı. Çocuk kitaplarında görsel okuma gerçekten çok önemli. Özellikle okul öncesi çocuklarda okuma yazmayı bilmeyen çocukların doğrudan ilgisini çeken şey kitabın görselliği. Metnin yanında görsellerle de Apaire hikayeler anlatılabiliyor ve çok fazla şey söylenebiliyor nitelikli resimli kitaplarda. Bu söyleşinin de başlığı ilgi çekici gerçekten güzel bir konuya değiniliyor. Bunun dışında adında bisiklet geçtiği için benim ilgimi çeken bir etkinlik var. 11 Kasım Çarşamba günü Karadeniz salonunda saat 11'de rüzgarlı bir bisiklet hayali ve benim babam Ömür Adam. Ömer Açık konuşmacı. E, Günüşe kitaplığından e, yakın zamanda kitabı çıkmıştı. E, bu kitap e, özelinde bir konuşma yapıyor ve e, bisiklet seven çocukların da ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Benim ilgimi çekti açıkçası. E, aynı gün aynı salonda saat 14'te iki yazar bir kitap. Kayıp kitaplıktaki iskeletin izinde Maviser Yener Aytül Akal konuşmacıymış Yener ve Akal ikilisinin ortaklaşa yazdığı kayıp kitaplıktaki iskelet serisi çocukların ilgisini çekiyor bildiğim kadarıyla çünkü hem kitabın yöntem olarak yapılış biçimi iki yazarın karşılıklı bir kitap yazması ilginç hem de bugün antik çağın en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Efes'i ee, Çocukların bambaşka bir gözle görmelerini sağlaması açısından da önemli ee, kayıp kitaplıktaki iskelet. Perşembe günü Marmara salonunda yaratıcı okuma atölyesi var. Ee, biri saat 12'de biri saat 14'te ee, Çiğdem Odabaşı yönetiyor. İlkinde okumayı sevmeyen çocuk. İkinci atölyede de Yaşar, Yaşar Kemal'den Neredesin Arkadaşım. Yapı e, kredi yayınlarından çıkan kitaplar üzerinden bir okuma atölyesi düzenlenecekmiş. E, bu o tip etkinlikler de çocukların kitapları farklı biçimde incelemelerine, farklı gözlerle değerlendirmelerine neden oluyor. E, hafta içi de genelde okullar fuarı ziyaret ettiği için Öğrenciler gelip kitabı değişik bir gözle nasıl bakılabileceğini farklı bir yöntem öğrenebilirler diye düşünüyorum. Saat 15.30'da çocuklarla resmin başyapıtlarına yolculuk. Tevfiktaş Firuze Engin konuşmacıymış. Resmin başyapıtlarına yolculuk derken ne anlatılacak, hangi kitaplar üzerinden konuşulacak bilmiyorum ama çocuk kitaplarında son zamanlarda sanatçıların Ressamların özellikle hayatlarından yola çıkarak hazırlanmış pek çok kitap basıldı. Ee, bu konuda da hem malzeme çok bol hem konuşulacak konu çok bol. Ee, kitaplar aracılığıyla e, sanata adım atmak önemli. Aynı gün Karadeniz salonunda okumak, yazmak, hayal kurmak ve gülmek başlıklı bir söyleşi var. Saat 11'de konuşmacılar Vasilis Papateo Papateodoru ve Fulya Koçak Vasilis Papateodoru'nun kelime yayınlarından iki kitabı çıkmıştı. Çok ilginç kitaplar. İlki bir Pekin ördeğinin tam 15 yıl 5 ay süren yolculuğu adını taşıyor. Daha önce bir dolap kitap .com'da Gökçe Gökçe yer bizim için bu kitabı anlatmıştı. Gerçek bir olaydan yola çıkılarak yazılmış bir kitap. Bir gemi kazası yüzünden e, okyanusa dağılan sarı lastik ördekler üzerinden başlıyor hikaye. Gerçekten böyle bir kaza almış ve bu olay yaşanmış. Ve çok ilginç bir e, öykü ortaya çıkmış. E, Papa doğrunun çok komik bir salgın adını taşıyan bir kitabı daha var. Bu da Gerçek bir olaydan yola çıkılarak yazılmış. İlginç konular seçiyor ve e, güzel kitaplar ortaya çıkmış. E, kitaplarından söz edecek sanırım söyleşide ve e, okumak, yazmak, hayal kurmak ve gülmek zaten e, içeriğiyle ilgili de bilgi veriyor bize, fikir veriyor. E, saat 13.15'te Heybeliada salonunda 12 Kasım Perşembe günü bir kitabın doğuşu kitaplar nasıl yaratılıyor Defne Ongun Müminoğlu'nun konuşmacı olduğu söyleşi var kitapların nasıl yaratıldığı bırakın çocukları pek çok yetişkin bile çok düşünmez ama özellikle çocuk kitaplarında daha da ilginç bir süreç işliyor i̇şte yazılıyor resimli bir kitapsa resimlendiriliyor resimlendirme aşaması kitaptan kitaba değişebiliyor gerçekten bir ekip işi çok da keyifli bir süreç. Ee, sanırım söyleşece de e, bütün bu süreci kimlerin hangi görevleri üstlendiğini anlatacaklar. Ee, saat 11'de Büyükada Salonu'nda bu sefer yine 12 Kasım Perşembe günü ilk öğretimde 100 temel eser. Temelimiz ne kadar sağlam. Ee, Banu Bozdemir konuşmacıymış. Ee, bu 100 temel eser Meselesi çok ilginç bir mesele yani bunların kimler tarafından nasıl seçildiği, neye göre belirlendiği hep tartışılır. İlla bu temel eserler okunmalı mı? Herkes, Her çocuk bu temel eserleri beğenmek zorunda mı? Ya da bu temel eser listesine girmediğinde ne oluyor? Girince ne oluyor? Çok tartışılan konular bunlar ve bu konu üzerinde konuşulacak sanırım. Ee, mizah ustası Ak okurlarıyla buluşacakmış 13 Kasım Cuma günü Karadeniz Salonu'nda saat 11'de ee, ana tema mizah olunca tabi mizahla ilgili çok fazla etkinlik var ee, Ak söyleşisi de bunlardan biri gülerek andıklarım diye aynı gün Gülten Dayıoğlu'nun bir söyleşisi var ee, cumartesi gelecek hafta Cumartesi günü saat 12'de Karadeniz Salonu'nda çocuk edebiyatında mizah diye bir panel düzenleniyor yine. Mavisel Yener yönetecekmiş paneli. Hanzade Servi, Pelin Güneş, Koray Avcı, Çakman konuşmacı olarak katılıyorlar. Ve benim en çok merak ettiğim ve katılmak istediğim etkinliklerden biri de aynı gün Heybeli Adası Salonu'nda 14 Kasım Cumartesi günü saat 14.15'te pıtırcık etrafında mizah, söz ve çizgi. Adını taşıyan söyleşi e, Vivet Kanetti ve Ramize Erer Katılacaklarmış e, Bu söyleşiye e, Daha fazla etkinlik de var Ben hepsini tek tek saymadım e, Ama e, herkesin ilgisini Çekebilecek bir konu mutlaka Oluyor bu arada e, İsterseniz kısa bir ara verelim Daha sonra Mizah dili oldukça e, Yüksek bir kitapla devam edeceğiz Te-yo, te come and me wang-go home. Te- me-se-te, me come and me wang-go home. Work all night and I drink a drink of rum. Stack banana till the morning come Daylight come and me wan go home Come Mr. Tallyman, tally me banana Daylight come and me wan go home Come Mr. Tallyman, tally me banana Daylight come and me wan go home Live six foot, seven foot, eight foot bunch Day, day, day, Daylight come day. and we want go home A beautiful bunch, a ripe banana Daylight come and we want go home Hide deadly black tarantula Daylight come and we want go home Live six, six foot, seven foot, eight foot bunch Seven foot, eight foot bunch. Daylight come and be one go home. is a day. Oh, daylight come and we one go home. Oh. That is a day, is a day, is a day. Come, oh. Mister oh. oh. Talliman, tally banana. Come, um, Mr. Tully, man, me banana. Oh. Daylight come and me won't go home. day, -oh. day -oh. Daylight come and me won't go home. Day, is -oh. that day, is -oh. that day? -oh. day -oh. 94.9 Açık Radyo'da Çocuk Kitapları Programı Bir Dolar Kitap devam ediyor. Arada Harry Belafonte'den Banana Boat Song, Deo'yu dinledik. İkinci bölümde elimde bir resimli çocuk kitabı var. Moe Velems'in yazıp resimlediği Güvercin Otobüsü Kullanmasın. Güvercin, Moe Velamsin çok ünlü karakterlerinden biri. Daha önce Güvercin Geç, yat, geç Yatmasın adlı kitaptan söz etmiştim blogda. Bu o seriden çıkmış bir diğer kitap. Yazan resimleyen Movilems. Türkçe çevirisi Fırat Yenici'ye ait. epsilon yayınları pardon Uçan Filden çıktı. Epsilon'un çocuk kitapları alt markası Uçan Filden çıktı. Kitabın kahramanı Güvercin. Doğrudan okurla konuşan çok da laf hevesi bir tip. Ama Fazla konuşuyor. Fazla bahane buluyor. kuyusuzluk yapıyor. Mızıkçılık yapıyor. Oyun oynuyor. Yani aslında küçük bir çocuğun yaptığı her şeyi yapıyor. O yüzden çocuklar çok seviyorlar bu güvercin karakterini. Çok ünlü. Amerika'da çok ünlü bir tipleme bu. Çocukların sevme nedenini de anlayabiliyorum. Çünkü kendilerine çok yakın buluyorlar. Hatta doğrudan kendi gözlemim. Tayga güvercin geç yatmasını ona okuduğum zaman güvercinin doğrudan okura sorduğu sorular var mesela ve e, o soruları sorduğu zaman Tayga güvercine konuşmaya başlıyor yanıt veriyor onunla konuşuyor. Birebir okurla iletişim içinde yani birazcık interak interaktif kitap denilebilir mi bilemiyorum interaktif olabilir. Çünkü doğrudan e, çocuk kitabın karakteriyle konuşmaya başlıyor. Evet. ''Hey otobüsü kullanabilir miyim?'' diye başlıyor kitabın en başında künyenin olduğu kısımda fonda bir otobüs ve ön tarafta yürüyerek uzaklaşan bir şoför görüyoruz otobüsün şoförü. E, güvercin geliyor hiç gitmeyecek sandım. ''Otobüsü kullanabilir miyim?'' diye soruyor. E, ''Lütfen çok dikkatli sürerim'' diye başlıyor bizimle konuşmaya. E, ''Sadece direksiyonu çevirsem'' diyor. ''Kuzenim Can her gün otobüsü zaten kullanıyor'' diyor. Baktık ki bir tepki gelmiyor, surat asıyor, otobüs kullanırmış gibi yapıyor, ve sürekli kısa cümleler, sorular, farklı bakış açıları ile otobüsü neden nasıl ve neden kullanabileceğine dair bizi ikna çabaları içerisinde güvercin. Ama ruh hali de sürekli değişiyor, işte bir coşuyor, bir üzülüyor. Sadece bir tur diyor, ona yanıt vermediğimiz zaman işte. Kafasının tepesinde kara bulutlar oluşuyor. Arada otobüsü kullandırın bana diye böyle bir e, çıldırma anı. Kanat çırpıyor ve tüyleri uçuşuyor artık. E, yerlerde ter ter tepiniyor ve ondan sonra işte kapkara e, siyah bulutlarla kafası öne eğik. Bütün sayfaya tüyleri dökülmüş halde. Tam o sırada işte döndüm. Güvercin otobüsü kullandırmadın değil mi? Diye şoför geri geliyor. Eyvah diye öbür taraftan. Sayfanın diğer köşesinden güvercin sıvışmaya başlıyor ve şoför hoşçakalın deyip otobüsü alıp gidiyor. Ee, ve sonunda otobüs gittikten sonra bir kamyon geliyor. Orada hiçbir şey söylemiyor güvercin. Sadece o kamyonu gördüğünde kafasındaki düşünce balonunda neler geçtiğini görüyoruz. Ee, ve eğlenceli bir finali var. Ee, güvercin geç yatmasın. Çocukların başta dediğim gibi kendileriyle çok yakın ilişki kurdukları için çok sevdikleri bir karakter. Kitabın tasarımı çok güzel. Çünkü sonsuz fon, tek renk bir fon üzlerine e, kara kalemle çizilmiş gibi bir mavi güvercin var. Ve e, kısa büyük puntolarla yazılmış konuşma balonları içinde e, cümleler var. Çok yalın, e, bu kalın çizgiler, konturlar ufak çocukların her zaman hoşuna gidiyormuş. Ee, ve doğrudan güvercine odaklanıyor. Sonunda başka hiçbir şey olmadığı için sanki e, bir tiyatro sahnesi, bir tek kişilik oyun karşımızda da güvercin stand-up yapıyormuş gibi bir his uyandırıyor bende. Ee, madem kitap fuarında mizah konusu var bu yıl, ben de bugün programda e, mizah, bir mizah kitabıyla e, yayına başlayacağım yayında bir mizah kitabından söz edeyim dedim ve güvercin otobüsü kullanmasını seçtim vaktimiz kısıtlı olduğu için de çok uzun yer veremedim ama siz elinize alıp okuduğunuz zaman çocuğunuzla birlikte gerçekten çok eğlenceli dakikalar geçirteceğine eminim Movilams yazıp resimlemiş bu kitabı uçan filden çıktı ve Türkçesi de Fırat Yenici'ye ait bugünlük bir dolap kitabının sonuna geldik gelecek hafta tekrar görüşmek üzere hoşçakalın Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiyer. Kitap dostu sizin okulu sundu.